Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Alple Stüdyo'dan herkese selamlar. Bugün e, bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Çekül Yüksek Danışma Kurulu üyesi ve ayrıca da Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı Profesör Doktor Ünal Akkemik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, Ünal Bey'in e, biri Almanya'da, biri e, Türkiye'de yayın, yayınlanan e, ikisi uluslararası olmak üzere dört bilimsel iki tane de e, Ağaçların Dilinden ve İstanbul'un Doğal Bitkileri adlı e, topluma dönük kitabınız var. Bu arada belirteyim yani heyecanla bekliyor sizi dinleyicilerimiz. Önden geldi haberleri. <gülüyor> Adala, Adalar bu programı bekliyor. Umarım faydalı bir forum olur. Tamam. <gülüyor> Soruyorum. Evet. Şimdi e, biz adımızdan da anlaşılacağı gibi Dünya Mirası Adalar e, diye bir grup oluşturduk bundan bir yıl önce ve amacımız da adaların UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması. Bu çerçevede e, tabii ki aynı zamanda bu miras değerlerini oluşturan değerlerin e, ve zenginliklerin korunmasıyla da ilgiliyiz. Bunların içinde e, ormanlar da adalar bakımından büyük önem taşıyor diye düşünüyoruz. Sizce adaların, ormanlarının özelliği böyle dünya miras listesinde yer almasını sağlayacak kadar özel e, önemi nereden geliyor? Nedir özellikleri? Evet, e, İstanbul adaları dediğimiz zaman aslında aklımıza ilk gelen şey kızılçamlar. Kızılçamlar adalarla özdeş ve adaların simgesi durumunda olan ağaçlar ve e, buradaki kızılçamların da en önemli özelliği ki dünya miras listesindeki e, kriterlerin bir tanesi de yedinci maddesinde de e, estetik değerde bir değer var. Estetik açıdan önem e, taşıyan bu değer adalar kızılçamlarında var. Ki adalar kızılçamları klasik ormancılık açısından yaklaştığımız zaman e, uzun boylu düzgün gövdeli ağaçlar değil. Ama e, eğri baktığımız zaman e, hiçbir şekilde ormacılık anlamda daha doğrusu e, doğru bir ifadeyle kereste dediğimiz anlamda bir şey ifade etmeyen ama estetik ve peyzaj açısından baktığımız zaman son derece değerli ağaçlar olduğu için buradaki kızarçamların çok yüksek bir estetik değeri var. Ve adaların hem e, doğasında e, özellikle bu yapılaşmadan az olduğu kısımlara baktığımız zaman 25 il bir düzelik katıyor, estetik bir değer katıyor ve aynı zamanda hemen çevresinde bulunan makilerle birlikte ki bu tamamen doğal bir ortam makilerle birlikte oradan yani ...estetik olarak e, dünya miras lisesine girme e, potansiyelinde bir madde olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum. Zaten e, böyle eski kitaplarda ve sanatçıların yorumlarında hep ada ve ormanlar için pitorex diye kullanılmış. Evet evet. evet, evet. Tarih olarak bu hep var mıydı adalarda ormanlar? Şimdi... E, Burada rivayetler farklı da onun için soruyor. E, evet, e, bu gerçekten e, önemli bir durum çünkü... E, Türkiye'de zaman zaman ormanlar tahribat görmüş ve bu tahribat gördüğü zamanlar bazı yerlere bakıyoruz orman var bazı yerlerde yok ve olmadığı zamanları biz anlıyoruz ki orada orman yoktu. Adalarda da böyle bir durum var. Adalar aslında tarih boyunca Kızılçam ormanlarıyla kaplıydı. Bununla ilgili hem bazı belgeler var ki bu belgelerin bir tanesi de aslında adıya ismini veren bir belge. E, Milattan önce e, 100. yılda yaşamış olan Efesli bir gezgin ve bilgin Artemidoros bu İstanbul adaları için Pityusyu adını kullanmış. Pityusyu çamlı ada anlamına geliyor. Hmm. Dolayısıyla o zamandan bu zamana bir çam oğlu, çam varlığı biliniyor ki oradaki çam ağaçları aslında çevresiyle baktığın zaman bir bütün oluşturuyor ve Kızılçamlar'ın Türkiye'deki yayılış alanlarının da sınırlar içerisinde kalıyor. Çünkü Kızılçamlar Türkiye'de Akdeniz bölgesinde başlıyor ki Akdeniz bölgesinde deniz seviyesinden ...1.100-1.200 metrelere kadar artı belli noktalarda 1.600 metreye kadar çıkıyor. Karadeniz bölgesinde ise deniz seviyesinden 400-500 metreye kadar çıkıyor ki... ...bütün o sahil kesimlerde Kızılçam'ı evet. görüyoruz. Yani Kızılçam burada varlığı zaten çok e, ekstrem bir durum değil. Ama buradaki estetik değeri çok e, öne çıkıyor. Çünkü buradaki çamlar gerçekten ormandaki kızılçamlara göre çok daha estetik gör, görünen ağaçlar. Dolayısıyla buradan... E, Kızılçamlar var ve doğalmış ve adalar ormanlarla kaplıymış. Ama adanın da adaların da bir ormansızlaşma süreci var. Bu süreçle ilgili bazı kayıtlar var ki bu kayıtlardan birkaç tanesini size belirtmek istiyorum. Örneğin 1856 yılında düzenli vapur seferlerinden önce orada köylüler yaşıyormuş. Ada köylüler yaşıyor ve onlar geçimlerini balıkçılıkla sağlayan köylülerde ve yakacak ihtiyaçlarını ada çamlarından sağlıyorlarmış. Bunun dışında mesela Marmara Çırası bilinen çıranın aslında büyük asırda adalardan getirdiğine ilişkin bilgiler mevcut. Diğer yandan bu Kırım Savaşı'nda özellikle Osmanlı Devleti ile Ruslara karşı birlikte savaşan İngiliz ve Fransız donanmalarının adalar açıklarına demirlediği ve adalardaki çamları keserek şey yakıt olarak kullandığı yönde bilgiler var. Yine Osman'ın son dönemlerinde 1913 yılında adalardan üzerinde bu kızıl ağaçlarının bulunduğu alanların parselerek satıldığına ilişkin bilgiler mevcut. Bir de tabi ki günümüzde de yaşanan özellikle böcek ve mantar zararları her zaman var. Tarih önce vardı zaten bu zararlar. Bütün bunları üstüne koyduğumuz zaman bir diğer şey de burada en önemlisi manastırlar ve çevresinde o iki küçük yerleşimlerin geçinmeğini sağlamak üzere buraları bahçe olarak e, işe e, Orman ormanı kesiyorlar, bağ bahçe yapıyorlar, zeytinlikler yapıyorlar ve aynı zamanda buğday tarımı da yapmışlar. Dolayısıyla bütün bunlar adanın tepelerinde bir ormanı yolaşmış. Fakat e, bu ormansızlaşma sızlaşma e, 1800'lerin sonlarına 1900'lerin başlarında olmuş ama Cumhuriyetle birlikte aslında Cumhuriyet'in e, baktığımız zaman her alanda müthiş kazanımları var. Burada da bir kazanım olmuş bizlere. Cumhuriyetle birlikte burada e, kamulaştırmalar sağlanmış ve bu kamulaştırmalarla bütün o tarım arazileri kamulaştırdıktan sonra tarım terk ediliyor. Ve burada e, bütün o, o boş alanlar adanın zaten doğasında var olan Kızılçam ve Maki'nin o boş alanlara gelmesini sağlıyor. Doğal yani. Tamamen doğal. Bugünkü yapı da eğleniyor. Evet doğal. Evet. Ve e, özellikle e, şöyle bir tarih bilgi daha var. Osmanlı kayıtları genelde çok güçlü kayıtlardır. Yani çok güzel kayıtlar tutulmuş. Adalarla ilgili ağaçlandırma ile hiçbir kayıt yok. Adalarda ağaçlandırma yapılmamış. Cumhuriyet döneminde ise e, yangın sonrası küçük küçük ağaçlandırmalar yapılmış ama e, burada da büyük ağaçlandırma kayıtları yok. Dolayısıyla e, diyebiliriz ki adaların çamları tamamen doğal, makisi doğal ve makil bir bütün zaten bu adalar ve ya, buradaki yapı da o ormansız orman yokmuş gibi ifade aslında bir dönem yaşanan orman tahribatına kaynaklı evet. bir durum. Zaten dönem dönem fotoğraflarda farklı ağaçlar görüyoruz. Yani bir dönem yok, bir dönem var. Sizin dediğiniz gibi fotoğrafın evet. olmadığı dönemden gelen böyle şeyler var. Tabii yanıltıcı olabilir. Evet. Tabii. Osmanlı arşivlerinde baktığımda mesela 1890'daki ağaçlardaki zirai mücadeleden bahsediyordu. Çok enteresan. Evet, evet. Halen devam eden bir zirai mücadele o, o evet. dönemden bu döneme ne deniyor? Kese, Çam kese çam kese böceği. Evet, e demek ki orman evet. onu kendi içinde bir şekilde böyle iniş çıkışlarıyla evet. devam ettiriyor. Şimdi bir sorum olacak size. Demin e, sağ olsun uzmanlarımız sayesinde biz de yeniden <gülüyor> keşiflerde bulunuyoruz. Dediniz ki Akdeniz iklim örtüsü esasında bu kadar yakın evet. İstanbul'a. Orada başka bir iklim örtüsü ama hemen yanında başka bir iklim örtüsü var ve Kızılçamların bir e, cins bu kadar e, olmasının sebebi de bir e, İki program önce bize e, dal, adalarda yaşayan dalgıçlar geldi ve onlar mercanları taşımışlardı. Aynı şeyi onlar saptamışlardı ve söylediler. Bu mercanlar yani adaların e, gözükmeyen evet. tarafında altında ancak Akdeniz bölgesinde gözüken bu mercanlar ve ne şekilde buraya gelip tutunmuşlar ki bunlar burada şu anda ...hayatlarını devam ettiriyorlar ama tabii evet. bu yassı adadan inşaatından dolayı... ...molozlar bunları öldürmüş ve onlar bunları Neandros adasına taşıyorlar. Yani ciddi bir Akdeniz iklimi var burada o zaman. Evet. Altında üstünde rahatlıkla artık evet, mesela, görebiliyoruz. Evet. Burada aslında lokal bir iklim var, yerel bir iklim var. Bu yerel iklimin de etkilerini şöyle görüyoruz. Örneğin İstanbul'un e, merkezinde içinde herhangi bir yerinde palmiye diktiğiniz zaman... Aslında birçok yerde yaşamıyor veya bir don olay yaşandığı zaman herhangi bir sene ölüp gidiyor. Fakat adalarda palmiyeler çok güzel gelişiyor. Palmiye tipik Akdeniz bitkisi. Hı hı. Akdeniz'de gördüğümüzde çok iyi gelişen bitkileri adalarda görebiliyoruz. Fakat onların bazılarının ancak salon formdan salonda yetiştirebiliyoruz İstanbul'dan. Bu kadar yakın mesafede, yani bir gemiyle gidecek mesafede Hı -hı. hakikaten bambaşka bir e, iklime gidebiliyoruz. Yani. Peki Akdeniz bu adaların, adaların böyle bu kadar özel, Akdeniz iklimiyle yetişmiş, e, endemik, endemik değil de kendiliğinden gelişen bir var, orman yapısı var. Siz bugün bu orman yapısının e, hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi... E, bir kere birinci tehlike zaten bütün İstanbul genelinde kaplayan bir tehlike insanlar. Hı. Çünkü insanlar bizim maalesef burada aşırı nüfus insan derken kastettiğim tabii ki yani bireysel bazda değil, aşırı bir nüfus var İstanbul'da ve İstanbul'da şöyle bir, çok genel bir cümleyle belirteyim birçok yerde bunu tekrarladım İstanbul'un genel alanı Türkiye'nin yaklaşık 147'de biri ama nüfus bakımından 5'te biri. Hı inanılmaz bir nüfus yoğunluğu var yani ve evet. bu nüfus yoğunluğu olan yani yerde evet. aşırı bir e, insan baskısı var ve bu bu kaçınılmaz. Dolayısıyla bizim bu yapmamız gereken İstanbul adalarında doğal kalan kısımları ki özellikle insan etkisinden kısmen özel olan kısımları mutlaka kesinlikle e, özel pikniğe, mangal pikniğine e, kapatmamız gerekiyor. Çünkü adalar zaten yangın tehlikesiyle karşı karşıya. insan hatlı yangın bir de Orada e, çam kese böceği zararı var. Çam kese böceği aslında tarih boyunca vardır. Yani bu kızılçam ağacının ekosisteminde iki şey vardır. Bunun doğasında var. Bir yangın, iki çam kese böceği. Bunlar zaten kızılçam varsa o da vardır. Hı -hı. Ve bunlar kızılçamın soyunu tüketmiyorlar. Kızılçam yangın sonrası kendiliğinden çok iyi gelişen bir ağaç. Hı -hı. Yangından çok zararı görüyor. Yanıyor, ölüyor. Ama tohumları o bin dereceden fazla sıcaklığa dayanıyor ve e, yangından sonra tohumu çoğalabiliyor. Böyle bir üstünlüğü var Kızılçam'ın. Ee, bu çamkese böceği de ciddi zarar veriyor. Büyümesini, gelişmesini zayıflatıyor. Bazen çok yaşlı ağaçları öldürebiliyor ama genç ağaçları öldürmüyor. Ama çok yavaş bir büyü büyümesi neden oluyor. Bu ikisi bunun ekolojisinde var. Ha, bunda mücadele etmek gerekir. Ama bunların etkilerini artıran faktör insan. Aşırı insan baskısı. Evet. İşte bu insan baskısını biraz azaltırsak orada yapılaşma olsun... Ne bileyim asfalt yollar olsun bunun gibi hani insanın elini oradan Hı. ne kadar fazla çekersek o oranda ormanın sağlığında kurmuş evet. oluruz. Bu adalardaki çam kese böceğiyle mücadele esaslı oldukça başarılı yani mekanik mücadele var zaten orada evet evet. Oluyor, evet oldukça çamların, evet. yani bizde böyle ara ara bildiğimiz evet. için değil de hani bir Hı. halk gözüyle bakıyoruz oldukça iyi mesela ben son size gelmeden önce bir dolaşayım ki dedim <gülüyor> hazırlıklı evet. olayım biraz Mevsimsel olarak da tabii yok muhtemelen evet. son derece iyi, iyi durumdalar mücadelede evet. de iyi fakat başka bir şeylerde de mücadele etmemiz gerekiyor herhalde bunlardan bir tanesi bu orman içine asfalt yol Sizden bir onu rica edeceğiz Bu e, orman içi yolun tanımı nedir? Çünkü ben de dersimi çalışmak için Orman e, Bakanlığı'nın sitesine girdim Orman yolu tanımına baktım Asfalt yok orada tabiri evet, olarak evet. Bir de tabii çok önemli bir tehdit Mangal yani kızılçamların bu kadar e, hassasiyeti varsa Biz bu ormanlarda o halde niye mangala izin veriyoruz? Bu akılanmaz bir şey esasında <gülüyor> Şimdi şöyle bir e, durum var. E, orman yolu dediğimiz zaman ki Türkiye'de aslında orman teşkilatı en güçlü teşkilatlardan biri. Yani orman Gelen Müdürlüğü en güçlü teşkilatların bir tanesi. Türkiye'nin hemen her tarafında orman yolları var ve bu yolların çok çok büyük bir kısmı stabilize yol. Ve stabilize yollarda zaten orman sorunları çözülebiliyor. Adada mesafeler çok kısa ve adadaki e, bu kısa mesafede ve zeminde çok sağlam olduğu için asfalt dökülmeden yani yabancı bir maddeye ihtiyaç duymadan orada rahatlıkla yollar yapılabilir ki e, aslında yani bugün değil bundan önce de 100 yılda yakın zamandır plan normancılık yapılıyor zaten. Bu zaman bu diliminde eğer bu şekilde yollarla bu iş yapılmışsa bundan sonra da rahatlıkla yabancı bir maddeye sokmadan o yollar e, yapılabilir, kullanılabilir. Hı hı. Ve asfalt yol demek aslında oraya e, daha fazla insan getirmek demek. Yol hep medeniyettir denir. Yol aslında insanın bir yerden bir yere daha fazla taşımak demektir. Şey, bu yollar kentler arasında olması gerekirken burada ormana olmaması gerekiyor. Evet, kusura bakmayın yani evet. görünenin arkasına da bakmak istiyoruz burada. Evet. Abi, o zaman soruyoruz bu yollar niye yapılıyor? Bunlar Hı. için mi özellikle o zaman? Şimdi olmaması gerekiyor. yani orada eğer bir insan hani baskı varsa belki ondan olabilir ama sonuçta baskı ormana var asfalt var. diyor. Hı. Her Hı. küçük ormanlara asfalt diyorlar çok bir anlamı yok. Hı. Baskı olursa başka türlü. <gülüyor> adada bile bildiğim kadarıyla araç trafiği de araç trafiği diyor. Olmaması e. lazım. Evet. Ama evet. E, maalesef e, motorlu ama elektrik motorlu evet. araç adalara evet. girmiş durumda. Evet. lazımın da ötesinde yani Yasak, yas yasalarda evet. bütün ada yolları yaya yolu gözüküyor. Evet. Yani evet. değil fosil de yakıtlı eğer, araç. E, bir <gülüyor> değiştirilmediyse eğer bilemiyorum 1984 yılında Adalar Sit bölgesi evet. ilan hala Hali hazır. Öyleyse bu asfalt yollar da dikkat etmek. Gerek. Sit alanlarında bu tip yatırımlar olmaması gerekir. Hı -hı. Şimdi i̇şte aslında mesela oldu gibi korunması evet. gerekir. Evet. da da şöyle bir şey yapıldı. Denize bakan yani iskele tarafına bakan büyük bir yeni mezarlık yapıldı. Tabii korkunç bir beton yığını halinde evet, yapıldı. Evet. Gördünüz mü? Gördüm, orayı ha. gördüm. Ondan sonra tabi bu mezarlık için asfalt yol gerekiyor dendi. Ama evet. ormanın içi. Orası teknik olarak tanıma uygun mu değil mi bilmiyorum yani orman arazisinin içinde ama bence içinde çünkü altı orman ormanla tahsisli yer oluyor orası artık bir ev ormandan çıkıyor aslında yani çıkartılmış oluyor çıkartılıyor evet. Evet. ama işte oraya yapın yani oraya tahsis edince böyle bir amaca tahsis edince bu sizi söylediğiniz gibi insan ulaşımı gerekiyor ve hadi bakalım oraya asfalt yapılıyor tabii oradan yukarı doğru da gitmezse. Hı hı. İşte oradan yukarı gitmemesi lazım. Oraya hı. kadar tamam. Zaten oradan hani bir hı. gerçekten orada hani kolay ulaşım merkezi ister hı. onu evet. ama onun devamında bit, o bitmesi lazım. Hı hı. Ve orada bildiğim kadarıyla bir de fıstıkçamı ağaçlandırması olması gerekiyor. O mezarlığında, üstelik, evet, yangın evet. sonrasında evet, evet. yapılan bir ağaçlandırma ki o da aslında e, bilemiyorum e, orada fıstıkçamı mı, kızılçamı mı diye eğer sorarsanız ağaçlandırma anlamında bir ormancı gözlüğüyle e, Burada şu yanıtı verebilirim. Burası bu ilginç bir şey olacak aslında. Klasik ormancı bakışıyla yaklaşırsak deriz ki fıstık çamları daha değerli ağaçlar. Çünkü bir değer at atfedersek bir ağaca daha değerli fıstığından faydalanabilirsiniz. İdare müddeti daha fazla. İdare dediğimiz yani bir ağaç yetiştirdikten sonra kesme zamanı daha fazla. Ömrü daha fazla da idare müddeti daha fazla. Ve e, yangına karşı kısmen daha dayanıklı. Ama Burada esas olan çağdaş ormancılığın getirdiği esas olan şey şudur. Doğanın taklit edilmesidir. Doğada ne varsa bizim önceliğimiz odur. Biz bir yere yabancı bir ağaç getirdiğimiz zaman o ağacın ileride başta ne geleceğini bilmiyoruz. Çünkü doğasında yoktu o ağaç. O doğasında olan ağaç her zaman en güçlü ağaçtır. Ve burada önceliğimiz e, kızılçam olmalıdır. Bu bir hektar olur on hektar olur, on sekiz hektar olur veya daha büyük olur. Ama burada mutlak derecede öncelik kızılçamlar olmak zorunda. Zaten adanın bu orman kız dış e, sınırları dışındaki adalarda toplamda 610 hektar orman var ve yaklaşık %55'ine denk geliyor bu. Geri kalan kısım yerleşimler ve diğer e, tesisler. Diğer kısımda zaten 213'ten fazla, yaklaşık ben 213 saydım, belki daha da fazla değişik ağaç türü var zaten. Çalı Hı. ve ağaç türü var. <gülüyor> Egzotik de dışarıdan getirilmiş doğal <gülüyor> değil <gülüyor> ama doğasında toplam işte 220-230 civarında doğal bitki var. Bunların en temel olan en ilk, ilk gördüğümüz kızılçamlar ve makilikler var. O yüzden burada olması gereken şey kızılçamlardır <gülüyor> ve burada illa fısırçamı getirilmesi gerekiyorsa belki tek tük aralara getirilebilir tamamlama <gülüyor> anlamında ama bu da mümkün olduğunca özellikle ...hani piknik alanında gibi halen film kullanılan yerler varsa... ...buralardaki kuruyan ağaçların yerini olabilir ama... ...doğal dediğimiz kısım... Evet. ...bütün bir orman e, parçası içerisinde... ise mutlaka oraya ee, kılıçam hem getirmelidir. Peki, siz kitaplarınızda çoğunlukla... ...yani demişsiniz zaten... ...çoğu yerde doğaya hiç dokunmamak da gerekir... ...orman evet. içinde herhalde küçük dokunuşlar gerekiyor... ...böyle radikal bir değişimler... ...içine şunu sülün koyalım... ...tavuk e, şeysi... Hayır, hayır, hayır. Bura, kuşu bu adalarda, koyalım... Yok, ee, yok ...bunu yani. ekelim, bunu şey yapalım... Şimdi burası... E, yani bu gençleştirme çalışmaları evet. e, konusu vardı adalarda. O nedenle e, soru sormak istedim. Burada gençleş... Çünkü eğri büyü ağaçlar diye de telaffuz ediliyor. Hani eğri büyülü ağaçlar sanki makbul değilmiş gibi. Burada... İşte <gülüyor> e, ben tam tersini <gülüyor> tam düşünüyorum. Tam tersi biz Ve de aynı şekilde. Benim aldığım eğitim e, hani tam bu... tersini gösteriyor. Özellikle bizim e, bu konuda kafayı yormuş, doktora tezi yaptırmış olan e, profesör Doktor Fahik Yaltırık hocamız vardı Hı. rahmetli hocamız. Adaların florasını tezleri yaptırdı. yaptırdığı Adnan Uzun diye başka bir profesör hocamız şu an yine aktif olarak çalışıyor. Yani onların da kaynaklarında yazdığı kitaplarda geçen bilgiler. Adaların çanları eğri bir olmasıyla değerli. Evet. Düzgün olmasıyla değil. <gülüyor> eğri bir olmasıyla estetik değeri var. işte. belki bu yönüyle UNESCO mirasına evet. belki bir katı sağlayacaktır. Bir artı sağlayacaktır. Şimdi buradan... Bir ağaçlandırma çalışması varsa dediğim gibi yani e, gen gençleştirme gençleştirme evet özellikle özel bu kuruyan devrilen ağaçların çıkarılıp yerine gençleştirme. Hı -hı. Burada kesinlikle olması gereken şey klasik ormancılığın tamamen dışında olmasıdır. Klasik ormancılıkta bir alana girerseniz ara bir gençleştirme yapılacaksa tamamen kesersiniz ya da işte ağaç türüne göre işte bazılarını bırakırsınız. O özel durumları var. Ama burası tamamen e, sosyal e, dokuyla iç içe bir alan. Ve büyük bir kentin içinde bir yalan. Ve hemen o adanın karşısında yastığa da gibi bir gerçek var. Şimdi böyle bir gerçek olan yerde bir ağaca dokunduğunuz zaman toplumun oradaki tepkisi son derece doğaldır. Ve bunu doğal karşılayıp ve birlikte oradaki yetkililerle birlikte anlaşarak, görüşerek ve orayı tarif ederek değil. Yani tamamen klasik ormancılıkla değil. Orada iki ağaç mı devrildi? oyk onları alıp yerine iki tane üç tane ağaç dikerek orada kısmi bir ağaçlandırma yapılabilir. Hatta dokunmasanız bile orada zaman zaman kendiliğinden tohumma gelebilir ama günümüzde şöyle bir risk var. Tohumma gelmesi çok zor çünkü insan etkisi çok fazla olduğu için çiğnendiğinden dolayı tohumma gelme olayı ancak doğal ortamlarda mümkün oluyor. Dolayısıyla buradan yapılacak şey kesinlikle oradaki insanlarla anlaşarak ve bir belirli bir uyum içerisinde ve bir şenlik havasında bu ağaçlandırma yapılması lazım. Hatta orman şefliğinden de böyle bir şey bekliyoruz. Konusu da geçmişti. Evet. Belki halka evet. açık bir bilgilendirme turu, Hep böyle birlikte. bir eğlenceli evet. Evet. tanıma, evet. sahip olma, nasıl olması Hı. gerektiğiyle yapılırsa evet. harika olur tabii ki. Evet. E, son bir, bir yarım dakikamız Hı. var. So söylemek istediğiniz bir şey var mı yoksa beni çok etkileyen bir şeyiniz varmıştı diğer ormanlarda e, gezdirirken evet. Belgrad'ı beraber e, söylemiştiniz padişahların fermanları ile ilgili evet. onu söylemek ister Şimdi, misiniz evet, kapatalım ist yarım dakika. İstanbul ormanları e, binlerce yıldır korunuyor Roma döneminde korunmuş Bizans döneminde korunmuş bunlar hep su havzalar olduğu için korunmuş burası da, adalarda da yine e, insan faaliyeti çok az olduğu için korunmuş. Evet. Osmanlı döneminde askerlere iki müfez askerle kurulmuş Cumhuriyet döneminde muhafaza olmanın ilan edilmiş ama işte artan nüfus ve nüfus artıran politikalarla birlikte maalesef o korunmuş dediğimiz alanların çoğu şu an yavaş yavaş orman niteliğini kaybediyor. Yani kent parklarına, kent ormanlarına dediğimiz Hı -hı. yapılara doğru dönüşmeye başladı. Evet. Bu iki beyler meselesi de adalar açısından bir şey bir anlamı var mı? Şimdi korunmamadan bahsettiğiniz de Şimdi sit alanı statüs devremi diyorsa iki bey etkilemez orada. Olmaması lazım. Yok olmaması evet. Evet. Bu, çünkü, çünkü Çünkü şeyde son bir bölümün... E, planda bildiğim 2B alanları diye bir şey geçiyor, ifade geçiyor. Sit alanında 2B olmaz biliyorsunuz. Olmamız gerekiyor. Olmuruk uçlarla tabii evet, er konuşmamız Sanırım gerekir. bir ikinci program daha yapmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, konuğumuz İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Profesör e Yunal Akkemikti. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, ederiz. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Efendim, bize <gülüyor> Dünya Miras Adalar Facebook sayfamızdan ulaşabilir. Geçmiş program görsel ve e, radyo programlarınızın e, linklerini de dinleyebilirsiniz. E, programımızı e, çok özel güzel bir sözle bitiriyorum ben şimdi. <gülüyor> Yeşil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasını öyle bir ağaçlandırın ki. Kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu anlasın Atatürk. Evet. Evet. Hoşçakalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. <gülüyor> Dünya Mirası Adalar.